Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Haftalık sunumlarımızın devamını yapıyoruz inşallah. Hazreti Resul'ün örnekliği çerçevesinde Medine'de 11 yıl ana başlıklı sunumumuzun bugün 27.sini yapacağız inşallah. Alt başlığımız Medine-Mekke ilişkileri 6 Bedir Savaşı oluşumu arkasındaki gerçekler 6. bölüm. Bedir Savaşı'nın ardından gelen Enfaz Suresi esirler ve ganimetler dışında da Müslümanlara önemli bilgiler, emirler veriyor. Enfal suresi, mümin tanımına yeni anlamlar yükleyerek başlıyor. Enfal suresinin 2-3-4. ayetleri, Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir.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 Yüreklerimizin titremesi gerekiyor. Tabi bu titreme her an müthiş bir etkilenme olmayabilir. Yürek titremesinin fiili boyutunun ne olduğu tartışmalıdır. Yürek titremesini vurulma, çarpma, güçlü etkilenme gibi sözlerle yorumlarsak yanılabiliriz. Biyolojik olarak insanın kalben vurulması, çarpılması, etkilenmesi kendine özel bazı olaylara hastır. Her zaman Aynı şekilde olmaz. Geçmişte okuduğumuz bazı kitaplarda, yapılan sohbetlerde Allah'ın adının anılmasıyla yüreklerin titremesini, kalbin ürpermesi olarak ifade edildiğini biliyorum. Hatta bu nedenle çoğu Müslümanın şiddetli bir ürperme hissetmediği için acaba bende gerekli iman yok mu diye endişelendiği de olmuştur. İncelemelerim derinleştikçe ürpermenin de işin içinde olabileceği ancak yürek titremesinin Allah'ı yolunu gönderdiği ayetleri içinde hissetmesi her ne olursa olsun Allah'a saygısını, sevgisini unutmaması, yolundan gitmek için gayret göstermesi olarak anlaşılması gerektiği ortaya çıkıyor. Bilginin, bilincin bu yönde olması... Yüreğimizin Allah için Allah'ın ayetleri doğrultusunda yaşama amacının yürek titremesi kapsamında düşünülmesi gerekiyor. Bizatihi titreme duygusal bir oluşum. Her insan aynı doğrultuda duygusal olmayabilir. Nitekim hayat tecrübelerimde şahit olmuşumdur ki Allah'ın ayetleri konusunda nice cahil olan kişiler duygusal anlamda Allah'ın ismini duyduklarında gözyaşlarını tutamıyorlar. Ayetler okununca büyük bir sevgi duyuyorlar. Ama Allah'ın ayetlerini anlamıyorlar. Ayetlere göre yaşamıyorlar. Hatta ayetlere göre din yaşamak isteyenlere sapık, zındık diyorlar. Böyle bir paradoksta yürek titremesinin duygusal yönüyle anlatımının doğru olmadığı kanaati uyanıyor. Allah'ın istediği, insanın bilinçli bir şekilde, bilgiyle güçlenmiş olarak Rabbine saygı duyması, ayetlerine uymasıdır. Allah'a isyan etmenin, yolundan gitmenin telaşını yaşamasıdır. Müslüman, Allah'a isyan etmemenin, yolundan gitmenin telaşını yaşamasıdır. Müslüman, Allah'ın hükümlerini yerine getirirken, getirememe korkusuyla herhangi bir telaş yaşamıyorsa, yüreği Allah için titremiyor demektir. Allah'ın adı anılınca, kalpleri titreyenler, gönderilen ayetlerle imanlarını artırırlar. Bu ne demek? Gelen her ayetle bilginin artması, Allah'a itaat sınırlarının genişlemesi, Rabbin terbiyesinden geçerek daha bilinçli, bilgili Müslüman haline gelmesidir. Ayetin sadece bu kısmı bile ayetlerden bağımsız, ayetlerden habersiz Müslümanın olabileceği imkanını ortadan kaldırmıştır. Çünkü Allah yolundaki bir imanın tamamlanması için insanların lafsan, ben Allah'tan gelen bütün ayetlere inandım demesi önemli değil. Önemli olan her ayeti okuyarak, anlayarak, bilgisine katarak, bilincine yerleştirerek iman etmesidir. Böylece insanın okuyacağı ilk ayetten başlayarak son ayete kadar insan Allah'ın eğitim sistemine girerek İmanını tamamlar, bilgisini tamamlar, bilincini tamamlar. Yuvarlak bir şekilde ben bütün ayetlere iman ettim demekle iş bitmiş olmaz. Bütün ayetlere iman ettim sözünün ardında ayetleri bilme, anlama konusunda cehalet varsa iman tamamlanmamış, din eksik kalmıştır. Kişinin duygusal planda kalbinin ürpermesi yetmeyecektir. Dinin mistik anlayışlarında, insanı etkileyen atmosferlerin hazırlanarak kalbi ürpermelerin yaşatılması yanında, ayetlere aykırı birçok itikadi konunun İslam'dan sayılması, sapkın din anlayışının yaşatılması ayetin gerçeğini ortaya koyuyor. Bu cümleyi tekrar ediyorum bakın. Dinin mistik anlayışlarında, insanı etkileyen atmosferlerin hazırlanarak, yani belli bir atmosfer hazırlanarak, Kalbi ürpermelerin yaşatılması yanında, insanı etkileyen atmosferlerin hazırlanıp da bu kalbi ürpermelerin yaşatılması yanında, ayetlere aykırı birçok itikadi konunun İslam'dan sayılması, sapkın, din anlayışlarının yaşatılması ayetin gerçeğini ortaya çıkarıyor. Dün putperestler içinde de, yani geçmişte putperest toplumlar içinde de, putlarının adı kalpleri titreyenler vardı. Örneğin Mekke'de Laat dediği zaman kalbi titreyen insanlar vardı. Korkudan ne yapacağını bilemeyen insanlar vardı. Menat dediği zaman korkudan ne yapacağını bilmeyen insanlar vardı. Bugün de çeşitli dinlere ait inananların kalpleri titremektedir. Halbuki kalpleri titreyen bu insanların bilgileri, bilinçleri Allah'ın ayetlerinden uzaktır. Cehaletle örtüşen kalp titremesi, Sapkınlıklarla örtüşen kalp titremesi ayetin kapsamı dışındadır. Allah'ın adı anılınca iman edenlerin kalpleri titrer ifadesiyle bütün bu farklı titreşimleri duşa itiyor. Doğuda ve ülkemizde birçok rufai tarikat ehli ortaya konulan duygusal atmosferde beyinsel, bedensel etkileşimler doğrultusunda vücutlarına bıçaklar, iğneler saplayabiliyor hem de hiç acı hissetmeden onlara sorarsan bu onların imanları gereğidir. Yine Hindistan'da Budistler ne yapıyorlar? İnançları gereği öyle kendilerine trans ediyorlar ki ateşlerin üzerinden yürüyorlar. Ayakları yanmıyor. Günümüzde Müslümanların bilgilenmesi, bilinçlenmesi için ayetleri bilmesi gerektiği söylendiği zaman hemen ortaya bir engel konur. Konulan engel her Müslümanın aynı gayreti gösteremeyeceği Aynı şekilde anlayamayacaktır. Aslında bu bir engel değil. Asıl engel Müslümanların kafalarındaki engeldir. Müslümanlar dini öğrenme yerine başka her şeyi öğrenmeyi öne çıkarırlar. Din konusunda gelince cahilliği kusarlar. Bir de cemaatlerin, tarikatlerin, mezheplerin ortaya koyduğu açılım vardır. Bunlardan birine bağlı olarak din eğitim alırsanız kendi kafanızla Ayetleri anlamaya çalışırsanız, binden çıkarsınız mantığıdır. Bu mantık, Müslümanları Allah'ın ayetlerinden uzaklaştırıp, kendilerine köle kılma mantığıdır. Allah çöldeki bedeviye seslenirken, çöldeki bedevinin kültürü, bugünkü insanların kültüründen çok daha az iken, Müslümanlara yön verenlerin böyle demesi, içlerinde yaşadıkları telaşın göstergesidir. Zira Müslümanlar ayetleri öğrendikçe onların Müslümanlar üzerindeki hakimiyeti yıkılacaktır. Asıl korkulan budur. Bunu görmeyen bazı Müslümanlar, bazı saf Müslümanlar kendilerine göre akıllı mantıklar oluşturarak ayetleri öğrenmek gerekliliğinin önüne engel korular. Halbuki ayetler öğrenilmeden yaşanılan din zaten sapıklıktan başka bir şey değildir. Sadece Allah'a güvenmek, ayetin ortaya koyduğu gerçeklerdendir. Sadece Allah'a güvenmek. Söz olarak, insanların Allah'a güvendiğini söylemesi yaygındır. Yani söz olarak herkes Allah'a güvendiğini söyler. Bu söz olarak yaygındır yani. Öyle sıradan bir şey gibi herkes, ben Allah'a güveniyorum der. Ancak pratikte Allah'a güven olgusu ne yazık ki yaşama indirgenmez. Yaşam koşulları içinde insanlar kendilerine başka güven odakları ararlar. Aklına, bilgisine, bileğine, parasına, malına, mülküne, çocuklarına güvenmek. Mesela, dostlarına, arkadaşlarına içinde bulunduğu gruplara, cemaatlere, tarikatlara güvenmek. Mesela, siyasi oluşumlarda hayatlarını bazı partilerinin egemen olmasına bağlı olarak kendini güvende hissetmek. Mesela, ordularının, silahlarının gücüne güvenmek. Mesela, Dünya çapında oluşturduğu güçlü ülkelerin dostu olmaya güvenmek. Yani dünyada çok güçlü ülkeler var, o güçlü ülkelerin dostu olmak, onlarla savaş noktasına gelmemek, onlarla barış içinde yaşamak, onların desteğini almak, buna güvenmek mesela. Birçok konuyu sayabiliriz ve bu güven olgularını ekleyebiliriz. Günümüze baktığımızda Müslümanların Allah'tan başka kendilerine birçok güven kapıları oluşturduklarını görüyoruz. Güçlü ülkelerden Amerika, Rusya, Çin olguları, siyasal yapılanmalarda Müslümanların güven duvarlarını oluşturuyor. Amerika'nın, Rusya'nın veya Çin'in desteğini almak, Müslüman ülkelerin hatlarını, kalbini teskin ediyor. Ülke içinde, kendilerine yakın partiler, İslam'a aykırı olsalar da, Müslümanların güven duvarlarını oluşturuyor. Hatta, Ülkemizde dahil birçok ülkede Müslümanlar, İslam anlayışlarını Allah'ın ayetlerine göre değil, hangi partiye oy veriyorsun sorusunun cevabına göre oluşturuyor. Yani Allah'a göre, Allah'ın ayetlerine göre İslam anlayışını oluşturacakken, İslami bilgilerini oluşturacakken, İslam'ın yaşama biçimindeki anlayışlarını oluşturacakken, Birbirlerine soruyorlar, hangi partiye oy veriyorsun? Şu partiye, ha onun İslam anlayışı demek ki bu. Ha buradaki kriterini, hangi partiye oy verdiğine göre demek ki, bir İslam anlayışı olgusu ortaya çıkıyor. Bu sadece Türkiye'de değil, bütün Müslüman ülkelerde. Allah'a güvenip, Allah'ın ayetlerine göre imanını oluşturacak Müslümanların, partilerine, cemaatlerine, tarikatlerine, mezheplerine göre, İman oluşturması, ayetlerin gerçeğini ortaya çıkarıyor. Ayet diyor ki, Allah'a göre oluşturacaksınız. Ayetlere göre oluşturacaksınız. Gelen ayetler imanınızı oluşturacak. imanınızı artıracak. Ama siz ne yapıyorsunuz? İçinde yaşadığınız şartlara, siyasi, konjöktürel yapılara göre iman oluşturuyorsunuz. Güven kapıları oluşturuyorsunuz. Allah'a güvenecekken başka güven kapıları oluşturuyorsunuz. Bu gerçekleri Allah bize sunuyor. Tabi Medine'de inen bu ayetler o günkü toplumunda güven kapılarını, o günkü zamanın toplumunda güven kapılarını ve imanlarının nasıl değişik değişik oluşturduklarını gösteren bir anlayışa karşılık, bir yaşama karşılık Allah ayetini göndererek onların niye göre iman etmeleri gerektiğini, Neye göre güven kapılarını oluşturmaları gerektiğini, neye göre imanlarını artırmaları gerektiğini bu ayetleriyle vurguluyor. Ayetler diyor ki: Rabbine güvenmeyen, kendisine başka güven kapıları bulan, gönderilen ayetlerle imanını artırmayan, tarikatlarına, cemaatlerine, partilerine, mezheplerine ve başka çeşit oluşumlara göre imanlarını artıran, Allah'ın adı duyulunca kalpleri titremeyenler yani Hayatını, düşüncelerini, yaşamını bilgili ve bilinçli olarak Allah'ın yolunda yürüme duygusundan, düşüncesinden, bilincinden uzak olanlar gerçek mümin değillerdir. Bu gerçekle toplumsal gerçekler farklılık arz ediyor. Parti, cemaat, tarikat, mezhep liderlerinin ismi duyunca kalpleri titreyen, parti, cemaat, tarikat, mezhep liderlerinin emirleriyle, onların kültürleriyle, bilgileriyle imanlarını artıran. Parti, cemaat, tarikat, mezhep liderlerini peygamberinden daha çok diline dolayan, peygamberinden daha çok seven, Allah'tan daha çok diline dolayan, Allah'tan daha çok seven, parti, cemaat, tarikat, mezhep liderlerine güvenenlerin mümin, Müslüman olmakla ilgilerinin olmadığını ayetler açıkça ortaya koyuyor. Bedir Savaşı'nın ardından gelen bu ayetler çetin günlerin arkasından zaferle biten güne ulaşınca Müslümanların Müslümanlıklarının yeniden gözden geçirilmesini gündeme getirmişti. Müminleri sıkı bir eğitimden geçiren Allah imanı oluşturan her konuda Müslümanlara yön verecek ayetlerini gönderdi. Bilgi ve bilinçle Allah'a yönelen, Allah'a güvenerek imanlarını atranlar salatlarını ikame ederler, Allah'ın verdiği rızıklardan harcarlar. Salat, Allah yolunda yürümektir. Allah yolunda ibadetleri yerine getirmektir. Farsça ifadeyle sadece namaz kılmak olarak anlaşıldığında, ayetin anlamı daraltılmış, kaybedilmiş olur. Fiidi namazda dahil, olmak üzere Allah'ın gönderdiği bütün ayetlerin hükümlerine uymak, salatı yani duayı yani Allah yolunda yürümeyi ikame etmektir. Ayetlere baktığınızda eğer salatı ikame etmekten bahsediyorsa, bu ifade sadece namazı ikame etmek değildir. Çünkü salatın kelime anlamı duadır. Duanın kelime anlamı ise, dua ettiğin varlığa karşılık, Dua ettiğin varlık için hayatını ortaya koymaktır. Dua elini açıp da bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bir şeyler söyleyip arkasından amin demek değildir. Ayetlerde peşi sıra böyle dualarla ilgili hükümlere baktığınız zaman dua insanın dua ettiği kişiye, zata veya varlığa karşılık onun için hayatını ortaya koymasıdır. Onun için salatı ikame etmek, yani duayı ikame etmek İnanan bir insanın için nefsini, varlığını Allah yoluna harcamak, Allah yoluna adamaktır. Namaz da bu işin içindedir. Allah'ın bütün emirleri de bu işin içindedir. Salatı yani nefsinizi Allah yolunda yürümeye adamayı bırakmayı ikame ediniz. Salatı ikame edin. Yani nefsinizi, varlığınızı Allah yolunda yürümeye ikame edin. Duanız bu olsun, yani amacınız bu olsun. Dua nedir? Dua bir istektir, bir dilektir. Ne diyorsunuz? Ya Rabbi, ben senin için, senin yolunda kendi varlığımı, kendi aklımı, mantığımı, muhakememi, nefsimi sana adıyorum. Bunu kabul buyur diyorsunuz. Fatiha suresinde de bu şekilde biraz tahsilata yakın bir dua yapmıyor musunuz? Kur'an'daki dua ile ilgili geçen bütün, salat ile ilgili geçen bütün ayetlere baktığınız zaman özet şu çıkar. Özet, inanan bir insan aklını, muhakemesini, iradesini ve yaşamını, bedenini, nefsini Allah'a bırakmayı, Allah yolunda yürümeyi, Allah için kendisini feda etmeyi öne çıkaran bir dua yapmış olur. İşte Allah da diyor ki, salatınızı ikame yani bu dileğinizi, bu duanızı ikame edin. Bunun içinde namazı da var, cihadı da var, haramlara riayet etme var, onları asla işlememek var, farzlara riayet etmek var, hepsi var. Sadece namaz aldığınız zaman, o zaman o ayetin özünü kaçırırsınız. Zira Allah'a yapılacak gerçek dua asla ve asla söz değildir, fiildir. Fiilsiz bir şey, sadece kelime tekrarları, söz tekrarlarından ibarettir. Yani Allah'ın hükümlerine göre hayat yaşamaktır. O dua, o söz, o fiil. Allah'a salatlarını ikam edenler, yani Allah'a göre yaşayanlar, Allah'ın kendilerine verdiği nimetlerden, rızıklardan, Allah yolunda harcarlar. Bakın, harcamak da o bir dua içindedir. Verilen nimetleri sadece kendilerine ayırmazlar, bencillik yapmazlar. Hani günümüzde Müslümanların tanımladığı bazı cümleler var. O cümleler şöyle, namazında, niyazında ama cimri birisi. Mesela, parayı çok sever. Hiç kimseye ne bir zararı ne de bir yararı vardır. Sibirlidir, kendinden başkasını düşünmez. Çıkarına göre insanlarla dost olur namazında, niyazındadır ama, hacıya da, işte umreye de gitmiştir ama, oruçlatılır ama, böyle özellikleri de vardır. Gibi tabirler, salatı uygulamayan bir Müslümanı göstermektedir. Eğer Müslüman salatı uygulasaydı, bu özelliklere sahip olmayacaktı. Eğer Müslüman, salatı hayatına ikame etmiş olsaydı, olumsuz olarak sıralanan bu örneklerin hiçbirini temsil etmeyecekti. Çünkü yasaktı. Haramdı bunlar. Parayı çok sevmesi, ortada kalması yani ne bir zararı var ne bir yararı var. Halbuki Müslüman zarar vermeyecek ama yararlı olacak. Kibirli olmayacak. Kendinden başkasını düşünmez. Böyle bir şey olmayacak. Kendinden başkasını düşünecek. Çıkarlarına göre insanlarla dost olur. Olmaz. Çıkara göre dostluk o kapitalistler için, liberaller için, layıklar için. Müslüman asla çıkarlarına göre dost olmaz. Ayetlere uyan insan salat ikamet eden insan. Salat, Müslümanın sosyalleşmesi, toplumsal yardımlaşmayı öne çıkarması, doğru, dürüst, adil olmasıdır. Halbuki salatın kapsamı içinde namaz bireyseldir. İnsan bir köşeye çekilir, ne yapar? Allah'ın huzurunda ibadetini yapar. Bu bireyseldir. Allah ile kul arasındaki bir ilişkidir. Bu da salatın içinde vardır. Ama salat bireysel değildir. İçinde bireysel olan da vardır, toplumsaldır. Müslüman ister evinde, ister toplumda cemaat halinde namazını ikam edebilir bireysel olarak. Cemaatle namaz kılınca toplumsal olmaz. Ne yapar? Örneğin abdestini aldı evinde gitti, cemaatle namazı kıldı, geldi, bitti. E ben toplumsallaştım, cemaatle namaz kılıyorum. Böyle bir şey yok. Kendi başına da namaz kılsan, cemaatle de namaz kılsan bireysel bir ibadeti yaptın. Halbuki salat kavramında toplumsallık var. Ne var? Allah'ın size verdiği rızıkları. Ne rızıkkı? Akıl rızıkı var, mantık rızıkı var, irade rızıkı var, bedensel güç var, bilim gücü var, irfan var, izan var, artı dünyevi diğer nimetler var, mal, mülk, para, her şey var bütün bunları ne diyor ayet Allah yolunda harcar aklını Allah yolunda harcar mantığını Allah yolunda harcar iradesini Allah yolunda harcar duygularını, bedensel güçlerini ilmini, irfanını Allah yolunda harcar Allah'ın verdiği nimetleri diğer nimetleri, dünyevi nimetleri malını, mülkünü, her şeyini Allah yolunda harcar ne olmuş olur o zaman? toplumsallaşmış olur çünkü Allah yolunda harcamak insanlara harcamaktır İhtiyaç sahiplerine harcamaktır. İnsanın kendi dışına harcamasıdır. İnsanın kendi dışına harcaması, onun bireysellikten çıkıp, toplumsallaşmaya doğru yönelmesi demektir. Ama namaza baktığımız zaman, ister cemaatle kıl, ister ibaret, evinde kıl, fark etmiyor. Kendi halinde kılarsın, bitti. Orada kalır. Mesela diyelim ki, evinde veya cemaatle bütün namazlarını geçirmeden ikame etti. Yani kıldı. Evinde veya cemaatle bütün namazlarını kıldı. Oruçlarını da tuttu. Oruç da bireyseldir. Namaz gibi. Helal ve haramlara da dikkat etti. Hangi helal ve haramlara? Bilebildi işte nedir? Helallerden yedi, haramlara da uymadı. Yapmadı. Yani haramları işlemedi. İçkiyi işmedi, zina yapmadı, gıybet yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Ne Allah niye haram kıldız ondan uzak durdu. Ama farzı ikam etmedi. Neyi? Salatı ikam etmedi. Kimseye zulmetmedi mesela. Ama salatı ikametmedi. Salatı ikame etmeyince sosyalleşmedi. Bireysel kaldı. İçki içmedi bireysel. Zina yapmadı bireysel. Gıdı gıdı yapmadı bireysel. Gıybet yapmadı bireysel. Helal olan temiz şeylerden yedi içti. Haram yemedi, bireysel. Namaz kıldı, oruç tuttu, bireysel. hacca gitti, bireysel. Umre'ye gitti, bireysel. Bakın hep bireysel. Toplumsallaşması için insana yararlı, topluma yararlı bir şey olması lazım. Onun namazının topluma bir yararı yok. Tabi namaz ifadesiyle topluma bir yararı yok. Ama salat olsaydı, Allah'ın ayetlerinde tarif ettiği salat olsaydı, o toplumsallaşacaktı, topluma yararlı hale getirilen noktalara girecekti. Onun o zaman namazı da, orucu da, helava, harama, uyuşu da her şeyi farzları ikam edici de toplumun yararına doğru akan, toplumsallaşan bir noktaya gelecekti. İşte toplumsal yardımlaşmaya girip, Allah'ın kendisine verdiği nimetleri toplumda paylaşmış olsaydı, o zaman salat-ı edecekti. Topluma cimri davrandığı zaman, yani Bireysel kaldığı zaman bu durumu ayetler salatı ikame etmedi olarak değerlendiriyor. Onlar salatın ikame etmezler. Çünkü Allah ne diyor? Salat içerisinde kişi bu şekilde dua etsin. Yani nasıl yapsın? Kendini Rabbine teslim etsin. Rabbinin yoluna harcasın. Rabbinin emirlerine uysun. Bu emirlerin içerisinde ne var? Müminler kardeştir. Müminler Allah'ın dediklerini yerine getirir, bireysel ve toplumsal ibadetleri yerine getirir, paylaşımları yerine getirir, Allah'ın verdiği rızıklarla topluma iner, onlarla beraber olur. Ayetler devam ediyor. Allah'ın adı anıldığı zaman, kalpleri titreyenler, gelen ayetlerle imanlarını artıranlar, yalnız Allah'a güvenenler, salatlarını ikame edenler, Rabbin verdiği nimetleri toplumla paylaşanlar, Gerçek müminlerdir. Bakın, gerçek müminlerdir. Peki, bunlardan birisi eksik oldu diyelim. O zaman gerçek mümin oluyor mu? Rabbin huzurunda hesapsız o gerçek müminler, Rabbin huzurunda hesapsız rızıkla mükafatlandırılacaklardır o gerçek müminler. Kimler? Allah'ın adı anıldığı zaman kalpleri titreyenler. Yani, bilgiyle ve bilinçle Allah'a göre yaşamını sürdürmeyi inancının temeli sayan, bu konuda kalbi tatmiğine ulaşanlar, gelen ayetlerle imanlarını artıranlar, nasıl olacak? Gelen ayetleri bilgiyle, bilinçle öğrenecek ve yaşamına aktaracak. Yalnız Allah'a güvenenler, Allah'tan başka hiç kimseye güvenmeyenler, sadece Allah'a güvenenler ve salatlarını ikame edenler, yani aklını, mantığını, iradesini, bedenini, bütün Allah'ın verdiği nimetleri Allah yolunda harcamayı ortaya çıkaranlar. Kendisini Allah'a teslim edip onun yoluna koyanlar. Rabbim verdiği nimetleri toplumla paylaşanlar gerçek müminlerdir. Rabbinin huzurunda hesapsız rızıklarla mükafatlandırılacaklar bunlar. Ama ters oldu. Mesela kalbi duygusal olarak titredi. Allah'ın adını zaman ağladı, sızladı, hayıflandı. Ama gelen ayetleri hiç bilmiyor. Ben diyor Allah'ın ayetlerine inanırım. Ama ayetler ne diyor? Hiç haberi yok. Dini bilgisi tamamıyla oradan buradan yalan yanlış duyduğu bilgilerden oluşuyor. Bir kerecik olsun ya bunun doğrusu nedir diye sormamış. Allah'tan başka her şeye güveniyor. Tarikat şeyhine güveniyor mezhep imamına güveniyor, parti liderine güveniyor, hacısına, hocasına güveniyor, erenine, evliyasına güveniyor. Ama Allah'a güvene gelince orada bir bilgisi bilinci yok. Salatını namaz olarak algılıyor sadece. Beş vakit namazını, hatta nafile dediğiyle bir sürü namaz kılıyor. Eklenti namazlarıyla. Bir sürü namaz kılıyor. Orucunu tutuyor, üç aylarını tutuyor. Hatta perşembe, cuma perşembe, pazartesi perşembeleri de tutuyor. Cuma günleri de tutuyor. Kutsal günler sayılan günlerde de tutuyor. Şöyle dışarıdan baktığınız zaman dört dörtlük bir Müslüman gibi görünüyor. Rabbim verdiği nimetleri toplumda paylaşmıyor. Salatı Allah'ın dediği şekliyle anlamıyor. O zaman ne olacak? Ayetlerin devamında o gerçek müminler sıfatının dışına çıkacak. Allah ona o gün soracak. Ey kulum, sana ayetlerimi gönderdim, imanını artırdın mı? Yarabbi ben bütün ayetlerine inandım. Tamam lan ne? Öğrendin mi? Bildin mi? E ben cahildim. O konuda hacılara, hocalara sordum. E niye gönderdik ayetleri o zaman? Demeyecek mi Allah? Sana aklı niye verdik? Muhakemeyi niye verdik? İradeyi niye verdik? Bedensel güçlerini niye verdik? Yeryüzünde yaşarken her şeyi öğrendin. Para kazanmak için, mal mülk edinmek için her şeyi öğrendin. Mevki ve makam kazanmak için her şeyi öğrendin. Ama gönderdiğim ayetlere karşı kör, sağır, dinsiz oldun. Demeyecek mi Allah? Hiç kimse kendini kurtaramayacak o zaman. Kendi çelişkisinden dolayı. Böylece gerçek müminliğin sıkı bir tarifi ayetlerce yapılmış oldu. Enfa suresinde. Ne zaman? Bedir savaşı gibi Bakın Bedir Savaşı gibi Müslümanların ilk savaşı ve aynı zamanda düşmanlarını bozguna uğrattıkları bir savaşın arkasından gelen ayetler var. Hani biz şiirlerde orada burada hani çok şeyler yapıyoruz. Bedir'imizdeki işte Bedir Aslanları, Bedir Aslanları diye böyle coşkulu, coşkulu, coşkulu böyle şiirler okurken, yazılar yazarken, ifadeler kullanırken Allah da diyor ki o Bedir Aslanlarına müminliğin tarifini koyuyor. Dikkatinizi çekiyorum. Öyle bir koyuyor ki müminin tarifini, o bezir aslanları ne yapacağını şaşırıyor. Bu ayetler bangır bangır okunmaya başlıyor Resulullah tarafından. Ne demek istiyor ayetler? Durun bir dakika. Zafer kazandınız, bozguna uğrattınız, şunu yaptınız, bunu yaptınız. Ama benim aradığım şu, gerçek mümin şu, gerisi hikaye anlamında bir özet çıkarıyor. Bilgi ve bilinç olarak müminleri bilgi ve bilinç olarak ne yapıyor? Dizayna sokuyor akıllarını, muhakemelerini, iradelerini, duygularını dizayna sokuyor. Sıkı bir tarif getiriyor. Ayetlerin tarif ettiği gerçek müminlik kurallarına göre, Müslümanların, benim namazım bana aittir, seni ilgilendirmez. Ben Allah için ister harcarım, ister harcamam, seni ilgilendirmez. Allah'a olan imanım bana aittir, seni ilgilendirmez. Benim kalbim temizdir, Allah'a olan görevlerimi yaptığıma bakarak beni değerlendiremezsin deme hakkı yok bu ayetlere göre. Beni ilgilendiriyor. Çünkü Allah diyor ki mümin bu, sen de mümin kardeşini böyle tanıyacaksın diyor. Ben de bakıyorum mümin kardeşin nasıl olacak işte böyle olacak Allah tarif ediyor. Allah diyor ki mümin kardeşin böyle olacak, sen de böyle olacaksın diyor. Ben aynaya bakacağım, böyle miyim diyeceğim. Sonra karşımda ben de müminlerdenim diyene bakacağım, böyle mi diyeceğim. Allah boşuna mı tarif ediyor? Bu ayetler özellikle içinde bulunan salat ifadesi toplumsallaşmayı ifade ediyor. Toplumsallaşan insanlar birbirlerine kendilerini tanıtan insanlardır. İnsan nasıl toplumsallaşıyor? Birbirini tanıtıyor. E tanıttığım insan bana diyor ki ben ister kılarım namazımı, ister kılmam sana ne diyor. Ben ister harcarım Allah yolunda bana verilen nimetleri ister harcamam diyor seni ilgilendirmez diyor. Benim imanım bana aittir sana ilgilendirmez diyor. Benim kalbim temiz, yaptıklarıma bakma diyor. Her türlü pisliğin içinde, Allah'a olan görevlerimi yapmadığıma bakarak beni değerlendiremezsin diyor. Elahtı diyor ki, bizzat iyi değerlendireceksin. Çünkü gerçek mümin bunları yapandır diyor, yapmayan değildir diyor. hayatını, aklını, mantığını, iradesini Allah yoluna sokmuş, gelen ayetleri bilgi ve bilincine almış, salatı etmiş. yani varlığını Allah yolunda yürümeye adamış, bütün eylemleri o noktada kendini gösteriyor ve Allah'ın verdiği nimetlerde Allah yolunda o topluma harcıyor. Ben bunu göreceğim ki gördükten sonra diyeceğim ki kardeşim benim diyeceğim. Mümin kardeşim diyeceğim. Görmüyorum. Sorduğum zaman da sana ne diyor? O zaman ben nasıl mümin kardeşim diyebilirim ayete göre? Allah bizzat ayetleriyle Müslümanları yönlendiriyor. Ben Müslümanım diyen kişi Allah'ın adı alınınca yüreği titremiyorsa, yani düşüncelerini, davranışlarını bilgiyle, bilinçle Allah'a göre yapmıyorsa, Allah'ın ayetleriyle imanını artırmıyorsa, yani her türlü bilgiyi almak için okuyup, araştırıp kendini bilgilendiriyor, fakat Allah'ın ayetlerine karşı kör, sağ, dilsiz olup, dini cahilliğiyle övünüyorsa, Allah'ın ayetlerini öğrenme konusunda gerekli titizliği göstermiyorsa, Allah'a değil, başka varlıklara, insanlara, cemaatlere, tarikatlara, partilere, ideolojilere güveniyorsa, Allah'ın emrettiği salatı yani Allah'ın hükümlerine uymayı yerine getirmiyorsa, Allah'ın verdiği nimetleri toplumla paylaşmıyor, bireyselleşip kapitalistleşiyorsa, bu tür insanların müminlikle hiçbir ilgileri yoktur ayetlere göre. Onlar sadece kendilerini biz de Müslümanlardanız, biz de müminlerdeniz diye kandıranlardanır. Muhafazakar dindarlığın Müslümanlıkla hiçbir ilgisi yoktur. Mutaassıp dindarlığın Müslümanlıkla hiçbir ilgisi yoktur. Özellikle günümüzde muhafazakar dindarlık, mutaassıp dindarlık ayetlerin dışında oluşan tarihsel bir Müslümanlıktır ki İslam ile yakından uzaktan hiçbir ilgisi yoktur. Ayetlerin ortaya koyduğu bu hüküm çok önemlidir. Unutmayın ki. Bu ayetler Bedir Savaşı'nın ardından gelen ayetlerdir ki günümüz Medine'deki Müslümanlarla kıyaslanırsa durum çok daha vahibdir. Ülkemizde layık tarikat, cemaat, parti anlayışları Müslümanların inancına, bilgisine, bilincine, yaşamlarına girdikçe Müslümanlar ayetlerin özünden uzaklaşmışlar, müminiz demelerine rağmen Allah'a isyankar hale gelmişlerdir. Bireyselleşmek, salat kavramının dışında bir oluşumdur. Ayetlerde ifade edilen salat kavramını sadece namaza indirgeyenler büyük yanılgı içindedirler. Namaz, Allah ile kul arasında bireysel bir amel olarak ortaya çıkarken, salat Müslümana toplumsallaş, Allah'ın verdiği bütün nimetleri toplumla paylaş görevini vermektedir. Ne yazık ki geçmişten beri salatı sadece namaz olgusunda anlamayı Müslümanlara bu yönde bilinçlendirmeyi hedef alanlar, tarikatlar, cemaatler, mezhepler, tesirciler, mealciler, Allah'ın ayetlerine karşı en büyük ihaneti yapmışlardır. Yaptıkları bu ihanetle, Müslümanlar toplumsallaşma yerine bireyselleşerek, kendini kurtarmakla imanını kurtaracağına inanır hale gelmişlerdir. Halbuki Allah'ın ayetlerindeki salat, Müslümanın ancak toplumsallaşarak, Allah'ın verdiği bütün nimetleri toplumla paylaşarak, imanlarına sahip çıkabileceklerini belirtmektedir. Enfal suresindeki 20-21-22. ayetlere dikkat edin. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. İşittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Şüphesiz Allah katında hayvanların en kötüsü düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. İşte ayeti görüyorsunuz. Ayetler sonuçları keskin bir şekilde veriyor. Allah'a ve Resulüne itaat edin diyor Allah. Ama insan ne diyor? Efendim ben Allah'a itaat ederim ama Resul'a itaat etmem diyor. Böyle bir lüksümüz var mı? Allah böyle derken itaat edin derken. Ben Allah'a itaat ederim ama Resul'a itaat etmem. Böyle bir lüksümüz var mı? Günümüzde Allah'ın Resulünü silip kendilerini Resul yerine koyma derdinde olanların yaygın probandası var. Ayetleri anlamak için Arapça kelimelerin, sözlük anlamlarının tarihini inceliyorlar. Dikkatinizi çekiyorum. Gidiyorlar tarihe, o Arapça kelimelerin anlamlarını inceliyorlar. Nereden? Siyerlerden, sözlüklerden, hadislerden, tefsirlerden, usul kitaplarından inceliyorlar. Aynı tarihten gelen Resulün, ayetlerle ilgili açıklamalarına hayır diyorlar. Neden? Sen, geçmişteki bilim adamlarının, ilim adamların, müfessirlerin, tesircilerin, hadisçilerin, tarihçilerin, o Arapça kelimelerle ilgili kelime anlamlarını getirdiği sözlere riayet edip onlara alıyor, onları kendine göre değerlendiriyorsun da, onların getirdiği Resulün açıklamalarına, ayetlerle ilgili niye onlara almıyorsun? Eğer o insanlar sahtekarsa, namuslusa, yalan yanlış şeyleri naklediyorlarsa, o anlamlarla da, sözlük anlamlarıyla da, Oynamışlardır. Sen onların sözlük anlamlarına güvenirken diğer bilgilerine niye güvenmiyorsun? Eğer sahtekar onlar yalancıydı namussuzdu derken diye düşünmüyor. Yahu demiyor yani. Ya ben bu çelişkiyi niye yaşıyorum demiyor. Gidiyor bir müfessirin, bir tarihçinin, bir hadisçinin, bir fakihin Arapçı bir kelimeye verdiği anlamı alıyor ve bir edebiyatçının ama aynı insanların herhangi bir ayetle ilgili Resulullah'ın açıklaması varsa ki Resulullah onu kafasından açıklamıyor biliyorsunuz. O açıklamaya hayır diyor ben onu almam diyor. Niye? Çünkü işine gelmiyor. Kafasındaki açıklamaya uymuyor çünkü. Kafasındaki açıklamaya uymayınca ne yapıyor? Silip geçiyor. Gidiyor o tarihten getirdiği o geçmişten getirdiği Arapça kelimenin sözlük anlamlarına göre kendi çıkarına göre Ayeti yorumluyor. Allah Resulü'nden ayetleri açıklamak, uygulamak konusunda gelen haberleri reddediyor. Ayetleri açıklayacak sözlük anlamlarını tarihten alıyor. Böylece tarihe karşı büyük bir paradoks yaşıyorlar. Çelişki. Bir tarafını kabul, bir tarafını reddediyorlar. Neye göre kabul ve reddetmiş oluyorlar? Tarihin bir kısmını kabul edip, bir kısmını reddederken niye göre yapıyorlar? Sonucu, şöyle görüyoruz. Gelen bilgileri çıkarlarına göre ret ve kabul ederek ortaya çarpıcı bir sonuç çıkarıyorlar. Tarihten gelen rasulün açıklamalarını silerek güne kendi açıklamalarını koyarak kendilerini günün rasulleri ilan ediyorlar. Allah'ın Allah'a ve resulüne uyun emrini resul öldü gitti. Şimdi bizler resulüz demeye getiriyorlar. Peygamberliğe soyunuyorlar. Bunu açıkça söyleyenler olduğu gibi sözlerinin arkasına gizleyerek uygulayanlar da var. İnsanın kendini Rasul yerine koyması, Allah'ın ayetlerinde kendini hükümran ilan etmesi, ayetleri hayatına geçirme konusunda Allah'a ve Resulüne gösterdiği saygıyla eşdeğerdir. Ne yazık ki insanın kibri, cehaleti, saygıyı ortadan kaldırıp güya Allah için dinini daha iyi açıkladığı için Allah'ın Resulünü silip geçmesine neden oluyor. Böyle bir kibre ulaşıyor. Halbuki Allah insana saygıyı, sevgiyi, paylaşımı öğretiyor. Gerçeklere göre hareket etmesini emrediyor. Allah'ın Resulü Muhammed, insan ve Resul olarak devrinde ayetleri açıklayan, uygulayandır. Tarihini incelemek, yalanlarından ayırmak, gerçekleriyle yüzleşerek yol çizmek Müslümanların görevidir. Resul öldü gitti diye görmezlikten gelmek, Resulün yerine geçmekten ibarettir. Buna da kimsenin hakkı yoktur. Allah'ın ayetlerini işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Bakın hayata. Hayatta karşılaştığınız insanlara, onlara Allah'ın ayetlerini okuduğunuzda karşınıza mezhep imamlarının, tarikat şeyhlerinin, cemaat liderlerinin, arkalarından gittikleri parti liderlerinin sözlerini çıkarıyorlar. Allah'ın ayetlerine yüz çevirip imamların, şeyhlerin, liderlerin sözlerine inanıyorlar. Üstüne ayetlerde olduğu gibi de üste çıkarak ben sizden daha iyi Allah'ın ayetlerine inanırım, bilirim, yaşarım diyerek ayetleri işitmedikleri halde işittik diyorlar. Gerçekte ayetlerde hiçbir ilgileri yok. Hatta bazıları sadece namaz kılan, oruç tutan babalarını, analarını, nenelerini, dedelerini örnek göstererek bizler ailecek çok iyi Müslümanlarız diyenlerdir. Ama kendilerinde bir şey yok. Kalplerinin temizliğine inanıyorlar. Ama yaşamları Allah'ın yasakladığı kurallarla dolu. Allah'ın haram kıldıklarını umarsızca işliyorlar. Hatta haram işlemeyi modernleşme, çağdaşlaşma olarak tarif ediyorlar. Sanki Allah'ın emirlerinin dışında yaşamak çağdaşlaşmanın kuralıymış gibi hareket ediyorlar. Allah'ın emrine uyan Müslümanları gerici, yobaz, cahil ilan ediyorlar. Üstüne utanmadan, arlanmadan, sıkılmadan ben de Müslümanım diyorlar. Ve başka bir paradoks var. Bir bakıyorsunuz kişi ben Müslümanım diyor. Ama bir fikri konu tartışılırken, bir ideolojik konu tartışılırken veya herhangi bir konu tartışılırken Müslümanlar şöyle, Müslümanlar böyle, Müslümanlar şöyle, Müslümanlar böyle, Müslümanlar şöyle, Müslümanlar böyle diye sayıyor döküyor. Ben soruyorum. Sen neresindesin bu işin? Ya sen de bu Müslümanların içindesin. Yani ben de Müslümanım diyeceksin. Ama İslam'ın emrettiği bir şeyin olması için bir fikir ortaya kurulunca olmaz efendim, niye? Müslümanlar şöyle, Müslümanlar böyle. E sen neresindesin? Sen Müslümanların dışında mısın? Müslümanların safının dışında mısın ki? Müslümanlık için, İslam için şunlar olmalı dendiği zaman Müslümanları bahane göstererek Müslümanlar şöyle böyle derken sen Hristiyan mısın? Sen kafir misin? Sen Yahudi misin? Sen ateist misin? Sen nesin? Eğer Müslümanların eksiklerinden bahsediyorsan sen de içindesin. Hep beraber düzeltilip de şu işi gerçekleştirelim diyeceğine ne yapıyorsun? Tutuyorsun Müslümanlar şöyle, Müslümanlar böyle diye atıp tutuyorsun. Bu bir paradoks, bu bir çelişki. Sosyal, psikolojik bütün bu göstergeler Allah'ın ayetlerinin tarif ettiği mümin olmakla olmamak arasındaki göstergelerdir. Allah böyle davrananların Müslüman olmadığını bu ayetleriyle vurguluyor. Bunlar işitmeden işittik diyenlerdir. Allah'ın ayetlerini işitmemişlerdir. Ama işittik iddiasındadırlar. Onlar Allah'ın ayetlerini işitmedikleri halde işittik dedikleri için ne yaptıklarını dahi bilmezler. Halbuki bilseler onları bekleyen acı bir azap var. Enfaz suresindeki ayetler devam ediyor bakın. 23-29 ne diyor? Allah onlarda bir hayır görseydi bu tür insanlarda Allah onlarda bir hayır görseydi elbette onlara işittirirdi. Ne kadar enteresan bakın. Allah onlarda bir hayır görseydi elbette onlara eşittirirdi. Fakat eşittirseydi bile yine onlar yüz çevirerek dönerlerdi. Çünkü kafalarında var olan iman Allah'a itaat etmek değil, kalbindeki iman Allah'ın yoluna uymak değil, Allah'ın ayetlerine uymak değil. Allah bunu biliyor. Ey iman edenler.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 inananlar, hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'a ve uyun ve bilin ki Allah kişiyle onun kalbi arasına girer ve siz mutlaka onun huzurunda toplanacaksınız. Ayetlerin anlamından çıkan anlamları özetlersek Allah kişiyle kalbi arasına girer ama insan giremez. İnsan kişinin söylediğine, yaptıklarına bakar. Ben bir insanım kişinin söylediğine, yaptığına bakarım. Sizler bir insansınız, kişilerin söylediklerine, yaptıklarına bakarsınız. Müslümanlar, ben Müslümanım diyenlerin sözlerine ve yaptıklarına bakarak hüküm verir. İnsanların kalplerinde ne olduğunu bilmez. Allah ise kişilerin kalbine girer. Kalbinde neler olup olmadığını bilir. Böylece kişinin kalbine aykırı inançları, davranışlarına, yansıyan tutumların nedenini Allah bilir. Onun için Allah nifak konusunda insanlara uyarıyor. Öncelikle nifak içinde olan insana ben senin kalbine bilirim der. İnsan olarak diğer insanları kandırabilirsin. Çünkü onlar kalbindekileri bilmez, kalbine giremez. Fakat ben seninle kalbinin arasına girerim. Kalbinde iman var mı yok mu bilirim. İnsanlar bilmeyebilir, diğer insanlar bilmeyebilir, varlıklar bilmeyebilir ama ben bilirim der Allah. Insana. Topluma yansıttığın amellerin gerçeğini bilirim. İkiyüzlü müsün, samim misin, riyakar mısın, nesin? Ben bilirim. Ama karşındaki bir insan bilmeyebilir. Fakat ben bilirim diyerek insanlara göz dağı Allah bu ayet ile. Dikkat edin. Kalbinizdekini insanlardan gizleyebilirsiniz. Sözünüzde insanları kandırabilirsiniz. Amelinizde insanları kandırabilirsiniz. Davranışlarınızda insanları kandırabilirsiniz. Kalbinize aykırı bir şekilde, kafanızdaki inanca aykırı bir şekilde insanlara davranabilir, insanlara sözler söyleyebilirsiniz. Bu normal, yapabilirsiniz, gücünüz var. Ama Allah'a karşı bunu yapamazsınız. Çünkü Allah ne diyor? Kalbindekini de bilirim, dışa yansıttığını da bilirim. Bütün bunların yanında Müslümanlara benim bildiğim, benim gücümün içinde olanları siz bilemezsiniz der. Allah. Yani Müslümanlara da Allah ne diyor? Ben insanların kalbine girerim, siz de dahil, herkesin kalbindekini bilirim, dışındakini de bilirim ama siz bilemezsiniz. Benim gücümün içinde olanları siz bilemezsiniz diyor Allah. Sizler insanların kalbini bilemezsiniz. O nedenle ayetlerime dikkat edin. Ben size nifakın ne olduğunu, ne olmadığını, münafıkların nasıl davranacaklarını bildirelim der Allah. Müslümanlara ayetleriyle ne diyor? Ben nifakın ne olduğunu, ne olmadığını size bildirelim. Münafıkların ne olduğunu, ne olmadığını da bildirelim. Siz kalplerine giremezsiniz ama ben girerim, onların davranışlarıyla ortaya koyduğu çelişkileri ortaya korurum, nifak alametlerini ortaya korurum, fitne alametlerini ortaya korurum ve siz bu ayetlere dikkat edin. Kalbine giremezsiniz ama benim tarifimden siz neyin nifak olduğunu, neyin münafık olduğunu nelerin münafıklık olduğunu bilirsiniz ayetlerime dikkat ederseniz der bizi öğretir. Sizler kalbinizde olanları gizleyeceğinizi zannetmeyin. Öncelikle ben biliyorum nifakınız yüzünden büyük cezaya çarptırılacaksınız. Diğer taraftan sizin nifakınızı Müslümanlara açıklayacağım. Onları size karşı uyaracağım diyerek nifak içinde olanları da Uyarır Allah bu ayetleriyle. Allah'ın ayetlerine dikkatle bakan Müslümanlar, kimin münafık, kimin münafık olmadığını aşağı yukarı tahmin ederler. Çünkü ayet açıkça onları tarif eder. Allah onların tavırlarını bize tek tek öğretir. Önemli olan, biz Müslümanların ayetleri anlama yolunda gerekli gayreti göstermemizdir. Allah nifak içinde olanlar için şöyle diyor. Allah onlarda hayır görseydi, onlara işittirirdi. Kişinin kalbiyle arasına giren Allah, kalbindeki gerçeği bilir. Kalp inanca yönelik değilse, Allah ona ayetlerin gerçeğini işittirmez. Ancak bir Müslüman, diyelim ki, cahil, akla az çalışıyor, bilgisi de kıt, ancak kalbinde hayır var. Yani kalbinde Allah'a karşı saygı, sevgi, samimiyet var. Allah onun anlayışını, idrakini açar, ayetlerin gerçeğini ona bildirir. Böylece insan, kalbindeki inancının doğrultusunda Allah'ın yardımına mazhar olur. O nedenle, bilgisi, anlayışı az olan, ancak Allah'a karşı kuvvetli imanı olanlar bilsinler ki, Allah onlara anlama, idrak konusunda yardım edecektir. Halbuki Müslüman'ın diyenlerden öyleleri vardır ki, Allah onların kalbine bakar. Orada kendisini bulamaz. O kişinin kalbinde Allah yerine parti lideri vardır. Şehler vardır, imamlar vardır, cemaat liderleri vardır, cemaatlerin ağabeyleri vardır. Kişinin kalbine tahtı onlar kurmuşlardır. O zaman Allah onlara ayetlerin gerçeğini görmede yardım etmez. Zaten onlar ayetleri işitserler de işitmezler. Çünkü kalplerine taht kuranlar Ayetlerin önüne engel olmuşlardır. Resul devrinde kişilerin kalplerine taht kuranlar putlardı. Onların putlarıydı. Putperestlerin putlarıydı. Yahudilerin putperestlerin putlarıydı. Bugün kişilerin kalbine taht kuranlar putperestlerin putları değil. Alimler, şeyhler, ağabeyler, cemaat ve parti liderleri. Allah ayetlerinde insanın kalbine Allah'ın dışında taht kurdurmayı putlaştırma olarak tarif ediyor. Bunu İnsan kendisi yapıyor. Kimin kalbindeki sevgi Allah'tan daha çoksa putu o. Kimin kalbindeki inanca göre Allah'ın ayetleri yerine, kişilerin görüşlerine uyuyorsa putu o. Bugün layık Müslümanların kalbine hükmeden Allah değil, layık Müslümanların kalbine hükmeden Mustafa Kemal. Mezheplere sıkı sıkıya bağlı olanların kalbine hükmeden Allah değil, mezhep imamları. Tarikatlara bağlı olanların kalbine hükmeden Allah değil, tarikat şeyleri. Cemaatlere bağlı olanların kalbine hükmeden Allah değil, cemaat liderleri, abileri. partilere bağlı olanların kalbine hükmeden Allah değil, parti liderleri, Müslümanım diyenlerin kalbindeki hükümran Allah değilse, onlar asla Allah'ın ayetlerini işitmezler. Allah da onlarda bir hayır görmez. Ve onlara ayetleri işittirme konusunda yardım etmez. Çünkü Allah adildir. Kendiliğinden kalbine Allah'ı hükümran kılanlarla kılmayanları eşitlemez. Kalbine hükümran olan Allah'ı yerleştirenlere Allah yardım eder. Onlara ayetlerin gerçeklerini işittirir. Düşünün Allah'ın ayetlerini okuyorsunuz. Kalbinizdeki hükümran kim? Önce onu sorun. Ben okudum anladım. Hayır. Ben okudum anladım olmuyor. Kalbindeki hükümran Allah değilse anlamış olmuyorsun. Anladığını zannediyorsun. İşte kalbinizdeki hükümran kimdir sorgusunda kalbinizdeki hükümran müfessirler, mezheb parti liderleri, cemaat liderleri, ağabeyleri, tarikat şeyleri ise siz ayetleri onların yönlendirmesi doğrultusunda anlarsınız. Allah'ın yönlendirmesiyle değil dikkatiniz çekiyorum. Allah ne diyor? Ben onun kalbine bakarım. Hayır var mı? Yok mu? Ben orada var mıyım? Yok mu? Varsam ona ayetlerimi anlatırım, işittiririm diyor. Bu kadar basit ama biz ısrar ederiz. Kalbimizde birisi vardır. Allah vardır ama Allah orada yoktur. O zaman Allah bize işittirmez. Biz işittiğimizi zannederiz. Ancak ne zaman eğer Allah'tan başka kalbimize yerleştirdiğimiz hükümran olanları, nedir onlar? İşte parti liderleri, tarikat şeyhleri, mesib ibamları, müfessirler, bunları kalbimize taht kuran, sevgimizle onlara tabi olduğumuz kişileri terk ettik. Sadece Allah'ı kalbimize hakim kıldık, o zaman Allah bize ayetlerin anlamlarını açar, izanımızı açar, irfanımızı açar. Aklımızı, muhakememizi, mantığımızı, irademizi açar ve biz hayretle o ayetlerin anlamlarını farklı bir açılardan görmeye başlarız. Allah bunu Kaf suresinin 8. ayetinde gönül gözünü açmak olarak tarif ediyor. Bakınız gönül gözünü, kalp gözünü, bazıları kalp gözü diyor ona tefsir ederken. Kalp gözünü açmak olarak tarif ediyor. Kalbimizin gözleri yani gönlümüzün gözleri açılır. Çünkü kalbimize Allah'ı hakim kıldık. Allah'ı hakim kılınca Allah o ayetleriyle bizim gönlümüzü bir açar ve biz ayetlerin anlamlarını daha farklı anlamaya başlayacağız. Allah'ın ayetleri işittik ve itaat ettik deyip sadece Allah'ı kalbine hakim kılanların gözlerini açar. Dikkatini çekiyorum. Eğer kalbimizde Allah'tan başka hükümran varsa, mezhep imamı gibi, tarikat şeyhi gibi, parti lideri gibi, ağabeyler gibi... Kılavuz onlarsa müfessirler gibi, hadisler gibi. Allah'a o konuda tam tatmin bir şekilde yaklaşmamışsak, kendimizi serbestçe kılmamışsak, her Allah'ın ayetini okuyunca karşımıza engel olarak veya karşımıza o ayeti tarif edici olarak sürekli başkalarını gündeme getiriyor isek, o zaman engel koymuşuz demektir. Bu engeli kaldırdığımız zaman, o zaman Allah bizim kalp gözlerimizi açar, ayetlerle dalıp gideriz. Nereye? Allah'ın gösterdiği gerçeklere. İnsanların kalplerinde hükümran Allah yoksa, Allah değilse onların gönül gözleri kapalıdır. Onlar asla ayetlerin gerçeğini işitmezler. Sadece işittik zannederler. Geleneksel Müslümanların kültüründe var olan kalp gözü aslında bu ayetlerin anlamından kaynaklanır. Ancak doğru anlamlarıyla anlatılmaz, çarptırılır. Kalp gözü güya erenlerin, evliyaların gördüğü gaybi aleme ait gerçeklerdir. Böyle bir şey yok. İşte erenlere, evliyaları kalbine put olarak yerleştirirsen kalp gözünde böyle tarif edersin. Halbuki Allah ne diyor? Benim ayetlerim onların kalp gözlerini açar diyor. Ne zaman? Allah'ı kalbine hükümran kıldığın zaman. Ayetlerin gösterdiği gerçekler Allah'ı kalbine hakim kılanların ayetlerle gördüğü gerçeklerdir. Ne zaman kalbinin hakimi olarak Allah'ı kıldın? Ne zaman kalbindeki hakim olan mezhep imamını attın, indirdin tahttan? Ne zaman tarikat şeyhini indirdin tahttan? Ne zaman parti liderini indirdin tahttan? Kalbindeki tahttan? Ne zaman müfessirleri şunlara, bunları indirdin tahttan? Çıplak bir insan olarak Rabbine yönelerek salatı ikame ederek yani Sadece kalbinde Allah olarak ayetlere yaklaştığın o zaman Allah'ın her ayeti seni ayetlerin gerçeğine götürecektir. Kalp gözünü açacaktır. Ayetler başka bir gerçeği ortaya koyuyor. Allah kalplerine Allah'ı hakim kılmayanlara ayetleri işittirseydi bile yine onlar yüz çevirerek dönerlerdi. Bakın burada bir iman sorunu var. Yani Allah insanın kalbine hakim değilse... Ve bir şekilde onlar Allah'ın ayetlerinin gerçeğini işitse bile hemen yüz çevirirler, dönerler. Öyle değil derler, olmaz derler. Karşı çıkarlar. Allah bunu çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor Allah dünya hayatının gerçeğini ifade ediyor. Dünyada yaşayan insan imtihan edilmek üzere dünyaya gönderildi. Bu nedenle Allah asla insanların kalbine müdahale etmeyecek. Yani insanlara ne zorla hidayet edecek... Ne de hidayet etmek isteyenlere engel olacak. Senin hakkın yok. Hidayet etmeye demeyecek. Böyle bir şey yok. Bu gerçeği Allah birçok ayetlerinde dile getirirken alıntı yaptığımız ayette başka bir açıdan vurguluyor. Kalbine Allah'ı hakim kılan, bu yönde iradesini koyana Allah ayetlerin gerçekliğini açıklayacak. Onların ayetleri anlaması için gönül gözlerini açacak. ilimlerini irfanlarını artıracak. Ancak kalbine Allah'ı hakim kılmayanlara Bunları yapmayacak. Bu noktada Allah özet olarak diyor ki, kalbine beni hakim kılmayan insana, ben ayetlerin gerçeğini işittirsem bile, yine onlar yüz çevirerek geri dönerler. Bu hüküm önemli, önemli bir özet. İnanıp inanmama konusunda insanlara verilen özgürlük var. İnsan seçtiğine göre sorumluluk yüklenecek. İster inancı seçecek, ister inkarı. Allah'a göre kalbinde iman olmayıp inkarını açıkça söyleyen ile kalbinde iman olmayıp ben de Müslümanım diyenlere aynı kefeye koyuyor. Yani gönül gözlerini aşma konusunda münafıklar ile kafirler aynı noktadadır. Bunların hiçbirinin kalbinde Allah hakim değildir. Onların kalbine hakim olan Allah'tan başka varlıklardır. Kalplerine neler hakimse putları odur. Onlar Kendilerini putperest olarak düşünmeseler de Allah katında putperestler olarak yargılanacaklardır. Onun için Allah Müslümanlara yol gösteriyor. İnsanlara bakın. Kalplerine giremezsiniz. O zaman ayetlere bakın. Ona dikkat edin. Ayetler onların durumlarını size bildirecektir. Ey inananlar! Hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah ve Resulüne uyun.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 Suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir. Allah'a ve Resulüne uymak, insanlara hayat verir. Ayetlerin çıkardığı özet bu. Elbette Allah'a ve Resulüne uymayanlar, elbette onlar da dünyada bir hayat yaşayacaklardır. Allah ister inansın ister inanmasın, her insana bir ecel vakti belirlemiştir. Doğum ve ecel arasındaki ömür, her insanın dünyadaki hayat hakkıdır. Ancak bu. Ayette Allah, Allah'a ve Rasulüne uyanlara hayat verirken buradaki hayat anlamlı hayattır. Yani insan Allah'a ve Rasulüne uyarak yaşayacağı hayata anlam kazandırır. Bunun neticesi olarak da ahiret hayatını kazanır. Mesela bazı insanlar vardır, içkiyi sevmez, içmez. Yani nazari olarak bakarsanız o insan haramı uyguluyordur. Yani haramı yemiyordur, içmiyordur. Haram yani içki içmeyin ayetine uyuyordur. Ama bunu Allah'ın emri olduğu için yapmaz. İçkiden hoşlanmadığı için yapar. Veya içmiş içmiştir, doktor içersen artık öleceksin demiştir, ölüm korkusundan içmemeye başlamıştır. Şimdi o kişinin bu haram fiili içmemesi ile birisinin çıkıp ben Allah haram kıldığı için içmiyorum demesi arasında fark vardır. O kişinin içkiyi içmemesi dünya hayatı için bir anlam ifade eder. Ama içkiyi Allah haram kıldığı için içmiyorum diyen insan, hem dünya hayatını anlamlandırır, hem geleceğini anlamlandırır. Öbürkü ise sadece Allah'ın emrine uyan bir eylemi yapmıştır. Bir anlamı yoktur. Dikkatinizi çekiyorum. Allah buna işaret ediyor. Rabbinize uyarsanız, O size hayat verir. Nasıl bir hayat? Anlamlı bir hayat verir. Yaşayacağınız hayat bir anlam kazanır. Bunun neticesi olarak da aile hayatını kazanırsınız. Aksa halde boşu boşuna geçirdiğiniz bir hayatı yaşamış olacaksınız. Düşünebiliyor musunuz? Örnekleyelim. Bir insan Allah'ın emrettiği bütün kurallara uydu. Örneğin namaz kıldı, oruç tuttu, içki içmedi, zina yapmadı, haramlara uydu, helallara uydu, farzlara uydu, her şeye uydu. Aynı Müslümanlar gibi yaşıyor. Yaşamında hiç fark yok. Hatta öyle diyelim ki Müslümanlardan daha iyi uyuyor bu işe. Yani Allah'ın emirlerine, İslam'ın hükümlerine Müslümanlardan daha iyi uymakta kıskandıracak şekilde uymakta. Ama dedi ki, ben bu İslam'ın hükümlerini dünya hayatı için çok önemli gördüm. Hayatıma uyguluyorum ama Allah'a inanmıyorum. Ailete de inanmıyorum. Fakat bu hükümler, bireysel ve toplumsal olarak çok güzel hükümler hoşuma gitti ve ben bunları uyguluyorum. Namaz benim için bir jimnastik raporu gibi, şeyi gibi oluyor. Oruç benim nefsimi, benim bedenimi bir diyet gibi oluyor. Haram sayılan birçok hükme baktım gerçekten insan sağlığına zararlı onun için ben de yapmıyorum dedim. Zaten ben sosyal bir insanım. Elimdeki avucumdaki insanlara paylaştırıyorum. Bugün ateistlerden de, layıklardan, kemalistlerden de var. Topluma birçok yararlı yardımlar yapıyorlar. Varlıklarını harcıyorlar. Bir sürü vakıf kuruyorlar. Bir sürü yatırım yapıyorlar. Böyle insanlar da var. Ama dedi ki, ben Allah'a inanmıyorum. Müslümanlığın hareketleri, Müslümanların tavırları, Müslümanlığın ilkeleri, Müslümanlığın efendim işte bu emirleri hoşuma gidiyor eser ve toplumsalara çok güzel uygulamayı istiyorum ve uyguluyorum. İnsan olarak bundan hoşlanıyorum dedi. Bir anlamı var mı? Allah'a inanmadıktan sonra, ahirete inanmadıktan sonra, hesaba inanmadıktan sonra bir anlamı var mı? Allah buna işaret ediyor. Yok diyor. Bir anlamı yok. Dünya hayatı insanın ahiret hayatını kazanacağı tarla gibi. Allah bunu Bu, ahiret hayatını kazanabilme için anlam vermeniz gerekiyor. Bütün bunları Allah için Allah ve Rasulüne uyarak yaparsanız bir anlam olacak. Ahiret hayatının fidelerini dünya hayatında dikersiniz. İnsanın ahiret hayatının fidelerini dikmesi dünyada Allah'a verasında uyarak hayatını yaşamasıdır. İnançlı bir şekilde. Müslümanlar fitneden uzak durmaları gerekir. Fitne karışıklık çıkarmak, bozguncu olmak, bozgunculuk yapmak anlamlarında kullanılıyor. Allah'a göre fitne çıkarmak, bozgunculuk yapmak, ayetlerine aykırı inanç oluşturmak Ayetlerine aykırı yaşamaktır Allah'a göre. Fitne deyince budur. Her ne kadar günümüzde ve geçmişte Müslümanlar fitne kelimesine farklı anlamlar vermişler. Hatta günümüzde tarikatlara, cemaatlere, mezheplere, partilere karşı olmayı fitnecilikle değerlendirmişler. Müslümanların tarihinde zalim imamlara yani devlet başkanlarına karşı gelmeyi fitne olarak değerlendirmişler. Toplumda oluşan din anlayışına karşı çıkıp Allah'ın ayetlerine göre dini yaşamayı öne çıkaranları fitnecilikle suçlamışlarsa da fitne çıkarmanın bunlar olmadığını Allah bizzat ayetleriyle anlatıyor ve Allah katında fitne Allah'ın ayetlerine aykırı davranmaktır şeklinde belirtiyor. Allah'ın ayetlerine uymayanlar fitne çıkararak zulmetmişlerdir. Allah bu nedenle insanlara bir gazap gönderecekse, bir azap, bir gazap gönderecekse yalnız fitnecilerin, yalnız zalimlerin üzerine gelmez. Bütün insanların üzerine gelir onlarla beraber yaşayanlar. O nedenle Müslümanlar fitneye, fesada ve fitne çıkarmaya, zulme karşı çıkmak zorundadırlar. Çünkü Allah fitne ve fesattan dolayı bir toplumu cezalandırmaya kalktığı zaman, onun içinde Müslümanlar da olsa aynı cezaya çarptırılacaklar. Niye? Karşı çıkmamışlardır. Müslümanların kalbine Allah'tan başka varlıklara hakim kılması, Müslümanların kalbine hükümran olarak partil liderlerini, mezhep imamlarına, tarikat şeydenlerine, cemaat önderlerini ağabeylerine koyması, Allah'a karşı fitne çıkarmak, zulme sapmak olarak ayetlerde anlatılıyor. Yani. Dikkatini çekiyorum. Onun için Allah Müslümanlara uyarıyor. Allah'ın size verdiği nimetleri hatırlayın. Allah'a ve Resulüne hainlik etmeyin. Ne demek? Allah'a ve Resulüne hainlik etmek, ihanet etmek. Allah'a ihanet etmek, ben de Müslümanım deyip Allah'ın ayetlerine aykırı davranmaktır. Rasulüne ihanet etmek, Allah Rasulünü örnek alıp orundan gitmek gerekirken kalbine Rasul dışındaki insanlar olan parti derlerini, şeylerini, mezhepviamlarını, cemaat derlerini, abilerin örnek alıp arkalarından gitmektir. İşte görüyorsunuz. Birisi çıksa dese ki: "Ey insanlar, ey Müslümanlar, Allah sizi çağırıyor. Şu meydana toplanın. Burada Allah'ın ayetlerini tefekkür edip Müslümanların ne yapması gerektiğini konuşacağız." Kim gelir? Kaç kişi gelir? Kaç kişi gelir? Neredeyse hiçtir. Ama görüyorsunuz milyonları dolduruyor parti liderleri. Şeyhler, cemaat liderleri sahaları dolduruyor. Salonları dolduruyor. Peki Allah çağırdığı zaman niye gitmiyor bu insanlar? Niye gitmiyorlar? İşte bu odalarda da görüyoruz. Gerçekten Allah'ın ayetleri tefekkür edildikçe bir bakıyorsunuz milletin uykusu geliyor yavaş yavaş kaçıyor örnek diyerek. Ama bir tartışma çıkarsa, bir siyasi kavga çıkarsa veya herhangi bir şey olursa bir bakıyorsunuz herkes doluşuyor. Vah! Ne var? Patır patır patır kavga ediyorlar. Oh ne güzel hadi ben de içim içineyim. Neden? Neden? Allah Resulü'nün sözlerinden daha çok başkalarının sözlerine uyuyorlar. Bakıyorsunuz insanlara. Allah Resulü şöyle dedi, ben onun şu sözünden şunu anladım gibi bir fikir, bir bilgi yok. Ama bir bakıyorsunuz, bülbül gibi şakıyor hep başkalarının sözleri. Allah Resulü'nün davranışını örnek almaktan çok başkalarını örnek alıyorlar. Veya diyorlar ki Resul öldü gitti, Resul yerine kendilerine Rasul ilaneti veriyorlar, bitiyor iş. Bedir Savaşı'nın ardından gelen bu ayetler, o dönemdeki Müslümanların kalbinde oluşan olumsuzluklara cevap olarak gelip, Müslümanlara doğru yolu gösterirken, işin özünde bugüne daha çok ışık tutmakta. Ne yazık ki günümüzde Müslümanlar ayetlerde geçen anlamların dışına hareket etme noktasında kötü örnekler. Müslümanlar bilmeliler ki Allah'a ve Rasuluna hainlik etmek, nifak çıkarmak, emanetlerine ihanet etmektir. Nedir Müslümanların emaneti? Müslümanlar Allah'a ve Rasuluna inandıklarını söylemişlerdir. Bu onların Allah'a ve Rasul'ne ve Müslümanlara bıraktıkları bir emanettir. Müslümanın diyenlerin sözleri Allah'a, Rasul'ne, Müslümanlara sunulan bir emanettir. Müslüman olanlar kardeşlerinden verdikleri sözleri cayet etmelerini isterler. Allah, Müslümanların verdikleri sözleri yerine getirmesini ister. Resul, Müslümanların verdikleri sözleri yerine getirmelerini ister. Müslümanlar, hem söz verip, hem uygulamazlarsa, emanetlerine ihanet etmiş olurlar. Müslümanlar, unutmamalıdırlar ki, Allah'ın onlara verdiği her türlü nimet birer imtihan nedenidir. Akıl, bir imtihan nedenidir. Mantık irade aile, çocuklar, mal, mülk, mevki, makam, şan, şöhret, hepsi, bütün bunlar bir imtihandır. İmtihan nedendir? Bunlara rağmen Allah'ın yolunu tercih edenler kazanacaklardır. Bunlara olan sevgiyi kalbine taht vurup Allah'ın yolundan uzaklaşanlar kaybedeceklerdir. Mesela işte, aklımı daha çok sevdim, mantığımı daha çok sevdim, irademi, ailemi, çocuğumu, mallımı, mülkümü, mevkimi, makamı daha çok sevdim ve bunun için, bunlar için Allah'ın yolundan uzaklaştım. O zaman kaybedecek. Kalbine Allah'a hakim kılan, yolunda yürüyenlerin ufkunu açacak Allah. Onlara iyiliği ve kötülüğü ayırt edecek bilgiyi, anlayışı verecek. Onların suçlarını örterek bağışlayacak de mükafatlandıracak. Allah katında bu mahzara ulaşmanın tek yolu var, tek şartı var. Samimiyetle Allah'a inanmak, kalbe Allah'ı hükümran kılmak, Allah'ın yolunda yürümek için azmetmek, ayetlerini anlamak için samimiyetle yola koyulmak, bunu yaptığımızda Allah bizim bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz suçları örter, onları affeder, bizi bağışlar, neyin iyilik, neyin kötülük olduğunu bize öğretir, bizi doğru yola sokar, sonunda da mükafatıyla şereflendirir. Ancak kalbimize hükümran olan parti liderleri, tarikat şeyhleri, cemaat önderleri, ağabeyleri, mezhep imamları, müfessirler, hadisçiler, fakirler ise Allah bize yardım etmez, suçlarımızı örtmez, bizi kalbimize hükümran olarak kıldığımız putlarımızla baş başa bırakır. Buyurun der kalbinize bunları yerleştirdiniz, alın dünyanızı yaşayın, ne haliniz varsa görün, hesaba geldiğiniz zaman, ben sizin hesabınızı dürerim der. Ayetler, bu gerçeği görün diyor bize. Bu gerçeği görün. Ayetlerin bu gerçeğini görüp, ona göre adım atmak, hidayet yolunda yürümektir. Aksi halde, hidayet ettiğimizi zannedip, dünya hayatımızı mahvetmek olacaktır. İnşallah, Allah'a güvenen, yoluna giren, ve Allah'ın yardımına ulaşanlardan oluruz. İnşallah hepimiz. Evet arkadaşlar, sunumumuz bitti. Hepinize teşekkür ediyorum. Size Allah'a emanet ediyorum. İyi geceler diliyorum.